Modern sabahlar. modern sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın efendimize 16 Nisan 2013 Salı sabahında Modern Sabahlar Radyonuzda Esprilerle, şakalarla ilerleyen Dakikalarda mikrofon başındayız ama önce Menet Work Down Under modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo 30'siniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. İşte de devam edeceği benzer. Hoş geldiniz Fireway Stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Günaydın. Ne bu ya? Bitmek bilmedi. Şarkı bitmek bilmedi ya. Yağmur da bitmek bilmedi. Ben esas ondan şikayetçi olacaksın zannediyorum. Şarkıyı bitiririz gerekirse. Ben bir düğmeye basarım yani. Yani en nihayetinde bir düğmeye bakar da. Vallahi yağmurla birleşince bütün psikolojim alt üst oldu. Ben dün e, buradan dinleyicilerimizin de zoruna gitmesin de akşam e, üç buçukla 5 arasında biraz uyudum. Hımm. Bir ne derler ee, buna bir sağlık Prens uykusu dediğimiz uyku <gülüyor> Yani dinleyicilerimize daha uzun Uykular tabii ki hani kimsenin gözün. Nedeni daha uzunu sizin olsun ha, daha, uzun daha, iyisi, e daha iyisi sizin daha olsun Daha sessiz ortamdaki bir kalktım Bir üzüntü var içimde yani bir şeyler birileri ölmüş Böyle bir şeyler... boğazında bir yumruk oturmuş mu? Evet ağlamaklı gibiyim falan böyle Kimseye de hissettirmemeye Aa. çalışıyorum Ondan sonra bürgeye artık açıldım Ne oldu bürge? Ben... <gülüyor> Sonca yıllık karın sonuçta Uyudum uyandım ee, Uyumadan önce bir şeye mi üzülmüştük bir haber mi almıştık Niye ben böyle ağlamaklıyım dedi Sonra havadandır dedi O zaman o zaman işte kafana yani. dank etti. Bu kadar mı çirkin olabilir bir hava? Daha çirkin havalar da vardır elbette ama bu kadar mı çirkin olur diye. B stüdyosu sessiz, B stüdyosu istediğim havalar geldi diye ellerini oluşturuyor. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Oktay bunca nostaljik. Valla sessizliği bozmayacaktım. Keşke Necat Uygur'u da getirseydin ama bu sabah yalnız geldin Sessizliği mi? <gülüyor> <gülüyor> siz bozmayacaktım ama yani madem bey stüdyosu dediniz laf attınız bana. Bugün çünkü size bir sürpriz yapacaktım. Yayın sonuna kadar hiç konuşmayacaktım. <gülüyor> 16 insanın ve bütün konuşulanları yazsaydın. Ya, başladım zaten. Not tutmaya başladım ben böyle kısa kısa tabii yani notlar. yetiştiremiyorum abi çünkü yani siz de bir oradan aynı anda konuşuyorsunuz bir oradan atlıyorsunuz iki tarafa gidiyorsunuz. Falan filan. Bizim sohbetler öyledir Oktay. Evet. Dün Oktay'a ben o kadar teşekkür ettim ki. O kadar teşekkür ettim. Ne etmedi. oldu hayırdır ya? O Benim hiç haberim ben yok. De Benim ettim. yüzüme teşekkür etmedin herhalde. E, Oktay, Oktay dün... ben de ettim. Oktay ben de teşekkür etme. Şöyle Dün Twitter'da şey diye yazdın ya. O kulu o çiçekli şeyler. He. Şimdi onlar konulalı yaklaşık bir 10 gün falan oldu Oktay. Evet. Ve bunlar Çetin'e falan da. de var da ben Kuğulu Kavşağındaki fotoğrafını çekebildim. Ya ne güzel. Biz ha. de hepimizi ayrı ayrı görevlendireceğiz. Kimimiz doğum evinin orada, kimimiz açtığının orada fotoğrafları çekeceğiz. Hiç ben onu mi? nedense abi 10 gündür. Sen onu, ne diye düşünüyordun onu? Ben herkes onu çözdü herhalde. Ben de. Kare şeklindeki mi? çiçek yok. Dikdörtgenler prizması, prizması şeklindeki şekilsiz çiçekler. <gülüyor> şekilsiz... Yani orada bir motif bir ben onun de ne olduğunu herkes çözdü. Ben bunu sorarsam çok ayıp olur. O yüzden en iyisi hiç dile getirmeyeyim. Herhalde bu böyle bir şeydir. Şöyle söyleyin Bey. E, hiç kimse çözmemiş. Yani ben tır e, herkes bir tahminle ko korumuş. Ben bir tahminle e, onu paylaştım. E, güneş enerjisiyle çalışan çiçek herhalde bu diye. Garip de duyuluyor ama yani öyle bakınca çok da mantıklı. mantıklı da bir yandan, bir yandan da çok garip. Yani yukarısında güneş paneli olan bir dikdörtgen. Konu tepesinde o, güneş paneli mi var? var bir var. radyo yayında bu kadar dik dörtgenler prizması lafı herhalde <gülüyor> dünya tarihinde ilk kez. Ben ilkokulda de... en son öğrenmiştim. yani <gülüyor> Omo kutusu diye öğretmişlerdi bize. Mesela o da dik dörtgenler <gülüyor> prizmasıdır Doğru o da öyle. Yıllar da sonra ilk kez nasip <gülüyor> oldu Yok, yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> kullanmak bu bilgiyi. Mesela onu benim bir arkadaşım şey zannetmiş. Kuğulu ıı, kavşağındakini. Kürsü. Evet, yani Serbest böyle... kürsü mü? Hayır, tam o güneş paneline kağıt konacak gibi böyle bir şey var ya. Eğimi. Ha. Oraya, Oraya kağıdı koyacak. Merdivenle tırmanacak o. Çevresinde de kürsünün çiçekler var. Halka seslenecek oradan. Aslında ne güzel o Hyde Park gibi. Şimdi polisimiz sağdan soldan insanları topluyor. Onun yerine böyle bir kürsü Hazır olsa. Doğru. Orada konusu nereden alacağını bilseler adamı. Doğru şimdi nereden bulacak Fazıl Sayın mesela? Yani evet yani. Nasıl bir yerde bulacak, konuşmuş nereden Twitter'da bulacak. falan filan. Halbuki gelse orada konusu doğru söylüyorsun. Ama yani... or orası da tam göbek ya. Şey olur. Telefon olan olur. Halbuki <gülüyor> yani... polis yakalarken belki araba çarpar win win dediğimiz durum olur. <gülüyor> ne kadar güzel. Vallahi çok güzel ya. O, o zaman o kürsüyü biraz parka doğru. <gülüyor> Be daha işlek caddeleri de olabilir. <gülüyor> Be Konya yoluna mesela. Konya yolunun ortasına Aa. bir kürsü. Konuşmak isteyen koşuyor koşu. Arabaların Zaten... arasından gelsin. <gülüyor> Çetiremeş de var. Var. Çetiremeş de anlaşılmıyor. trafik tıkanıyor. Araba çarpma ihtimali, i̇htimali az. azalıyor. Zaten trafiğin yoğun olduğu saatlerde konuşma yapmak da az olsun bence. Yani <gülüyor> en böyle transit geçilen, arabaların transit geçtiği Anlarda şey olsun. Eskişehir yolunda da varmış aynı şekilde. Peki, onun ne olduğunu birisi bana şey... ...efendi gibi açıklarsa ben çok teşekkür edeceğim. Hmm. Yani evet. akşamları geçiyorum, ışık yok. Gündüzleri geçiyorum, bir hareket Sen yok. niye ışık bekliyorsun ki? Yani, niye her şeyden? Tabii Cinnah Caddesi gibi O güneş enerjisini ihtiyacım. ne yapıyor? Tamam, bir kısmını çiçeğe aktarıyor. O kadar güneş enerjisinin tamamını herhalde çiçeğe aktarıyor değildir. Ya i̇şte güneş enerjisi. şey Çiçek zaten güneşten... Doğrudan alır diye evet, bize öyle öğrendik. Öyle doğru. yani ben şu anda tekrar ilkokul ortaokul bilgilerimi gözden geçirdim. O doğru geçirin. da o, o dünyanın her tarafında öyle. Ankara'da yani her biraz tarafında farklı. çiçekler güneşten enerji alıyor ama Galiba, panel, aracılığıyla, panel aracılığıyla panel aracılığıyla rüya şehir Ankara'da alıyor diye biliyorum ben. Günaydın efendim. Ah günaydın ben o panelle çiçeklerle ilgili konuşmak istiyorum da. Buyurun efendim. efendim. Buyurun efendim. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben asla bir kadın müge. Ha, Müge şey Hanım Müge. Müge, <gülüyor> Diyetinizi görmedik Yavaş yavaş sinirleniyorsunuz diye umuyoruz Buyurun efendim yavaş Buyurun yavaş. Yavaş. Bir de o çiçeklerin nasıl sulandığını görseniz Delirirsiniz nasıl, yani, Sulanıyor mu onlar <gülüyor> Evet sulanması lazım çiçek dediğiniz şey Öyle bir şey e, fakat 6 kişi biz pazar sabahı e, eşimle geçerken gördük 6 kişi AKP'nin önünde vesaire de var onlardan 3-4 tane koymuşlar. Evet. E, o güneş panelinin üstünden böyle minik bir delik yapmışlar 6 kişi yolun yarısına kadar da bir vidajör gibi her neyse o sulama aleti var. Evet. E, ve birisi birinin tepesine çıkıyor vesaire vesaire şeklinde yolunda yarısını tıkayarak suluyorlar. Onlar sulanıyor mu? Onlar gerçek çiçek mi? çekçekçek Gerçek çiçek, çiçek. en yanına... kötüsü bu Gerçek en acısı da bu diyor yani, yani, e, e, onu yani ben suyun sıcaklığıyla alakalı falan mı diye bile düşündüm ama şimdi o çiçeklerin her birinin her bir menekşenin arasında tellerle ayrılmış evet. falan yani hani bir deli olayı var bir deli emeği var. O Bakın zaman hani her delinin emeğini de böyle mi değerlendirmek lazım bilemedim. Yani o zaman kısaca şöyle diyebilir miyiz Müge Hanım? Güneş enerjisiyle çalışan çiçek projesi diyebilir miyiz bunu? <gülüyor> pilli çiçek evet. Pilli, pilli çiçek mi? Ne kadar güzel bir Güneş hanımefendi ]leri. zarafeti eklendi bak. P pilli çiçek dedi. Evet. Pilli evet. çiçekler. Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Müge Hanım. Görüşmek üzere. Ve hiç sinirlenmediniz canım. ne kadar hoş. Sağ olun Zepet. bir diğerler utansın. Yani hanımefendi hanımefendi kimliğiyle güzel güzel anlattı yine bize. Yine bir o vidanjördekilere biraz sinirli gibi geldi bana. Ben o çiçekleri yapma zannediyordum bir de ya. Yapma değil ya canlı. Hiçbir çiçek bu kadar şey olamaz diye. Acaba şey mi bu biliyorsunuz şeydeki Eskişehir yolundaki o güzel bir anıtımız vardı bizim mavi çelik bina. Ha yıkıldı o değil mi? O yıkıldı. Şehirde modern sanat sanatı kavramsal sanatın ya. hiçbir şeyi örneği kalmadı. kalmadı. Evet, bu... Var yine dört tane şey var onun. 4 tane çubuğu var. Ama yavaş yavaş de. bütün sanat eserlerine yaptığımız gibi o güzelim çirkin abideyi de yavaş yavaş o çirkinlik çünkü şehre sahip çıkma ruhu. Şehrin güzelliğini insan. ortaya vurguluyordu o. Yani eskiden yani böyle, o tezattan yola çıkarak o çirkinliği koyacaksın ki mesela ne yaparsın mesela iki insan değil mi? İki bir arkadaş grubu yap, çok güzel olmayan bir insanın yanına bir sürü çirkin insan koy, ne olur? O, o aslında o kadar güzel olmayan insanın ne? Bir anda makbul olur, de, makbul olur, güzelliği ortaya çıkar. O da o şekil bir şey gibi geldi bana. Öyleydi, yani bir kavramsal sanatın zaten şeyi nedir? konuşturması insanı düşündürmesi öyle bakıp Ve, geçmiyorsun. Belki de bakıyorsun bazıları... düşünüyorsun şu mudur bu mudur elektrikle mi çalışıyor bak ne güzel güneş enerjisiyle çalışıyor temiz enerji falan ben çok mu kirli enerji kullanıyorum diye seni Tekrar tekrar düşünmeye sevk ediyor. Ne kadar güzel söylüyorsun. Yani ben size şöyle söyleyeyim kötü bir haber şimdiden hazırlayın. Yakında onlar kaldırılır. Nasıl misketlere <gülüyor> darbe vuruldu. Nasıl o Allah, Eskişehir Oktay. yolundaki o e, ucube birilerinin ucube dediği o. Tırnak içine san evet. mısın? O, sanat, Oktay o ucube lafını tırnak içine. Birilerinin ucube, ucube dediği fail gönlün <gülüyor> olsun. E, Birilerini mi tırnak için alırsan? ...dediğini aldım. <gülüyor> Yanlış kelimeyi mi aldım bilmiyorum. <gülüyor> ee, o, o nasıl yıkıldı, nasıl misketler bugün... ...Ankara'nın dört bir tarafındayken... ...bugün sadece bir yerde bu düşmüş misket olarak duruyorsa... ...yarın da o işte güneş enerjisiyle Maalesef. çalışan... Önce güzel... bizi alıştırıyorlar... ...sonra alıştığımız andan itibaren de... ...fıtı fıtı kaldırıyorlar. Tam sevindiğimiz anda... ...şehrimiz bir sanat şehri oluyor dediğimiz anda kaldırıyorlar... Aynısı hava yolundaki futbolcu heykellerine de olacak diye korkuyorum. Ben de korkuyorum. Bak ya ne yalan. O vole, vole vuran. Vole vuran, hey vuran. <gülüyor> yani o vole vuran. <gülüyor> Yarınlara vole vuran futbolcu. Yani o affedersiniz hani şey gibi olmasın. İtalya'da bir biliyorsunuz tam bir sanatçı Roma gittiğin zaman heykeller diyarı. Orada da gördüm. E, gerek o aşk çeşmesi vesairesi bilmem nesi. Ne eksiği var diyecek olursanız hiçbir eksiği yok. Bilakis fazlası var. Git bugün İtalya'da voleye çıkmış. ...bir futbol çekeri bulabilir misiniz? O ama Alman İstesen ekolü... İstesen bulaman... Varsa o, yoksa dümdüz duran donsuz adamlar. Evet. O Alman ekolü, Esenboğa yolundaki o futbolcu... Olsun ya. Yani tüm, tüm... Gerçi Almanya donları. bizden almış olabilir. Benim tahminim o. Bence Hiç de. İlk zamanlamasını ha, falan ha. bilmiyorum ama onu öyle düşünmüş olabilirler diye düşündüm. Ee, daha pek çok şey var. Şu anda yapılmayan projeler de var bu yüzden. Maalesef. <gülüyor> yapılmayan projeler var maalesef. Ay bak yine bak. Boğazıma kelimeler düğümlenmeye başladı Oktay. Yemin ediyorum. Şurada yani, üç, Neyse bu çiçeklere çizim, sahip çıkacağız. Sahip, sahip çıkacağız. Çıkıyorum. Ankara olarak bu çiçeklere de sahip çıkamazsak yuf olsun bize. Başka da bir şey demiyorum. Gerek sana söylüyorum Ege, sana yuf olsun. Oktay sana da söylüyorum, sana da yuf olsun. Acaba, Hatta bana da yuf olsun. Yarın öbür gün mesela dünyayı robotlar ele geçirdiği zaman. Evet. Bu evet. robotların en büyük sıkıntısı ne olacak? Enerji. Enerji. Ya yani orada mesela insanları katlediyor falan robotlar. Arada enerji bitti. Hemen oradan şarj mı olacak? Oradan şarj olacak diye. Belki de biz önden şey yapıyoruz ki onları böyle acaba hoş olsun. Acaba güneşe mi enerji veriyor ya o paneller? O da olabilir. Yani bak şimdi hala benim kafam bir tır tır Oktay, orada. Yani Oktay bir de helikopterle çıkıp bakmak lazım bunların güzergahlarını. Bunlar Çok nokta nokta ya. üstten o baktığı zaman O noktaları birleştirdiğin zaman birleştir bir şey çıkıyor olabilir. Mesela ne çıkıyor olabilir? Ankara'nın mesela misketi, misketi. Misket kafası. Mesela öyle olabilir mi acaba? Misket kafası stajlı dedi. Mantıklı. Bir tane mantıklı. büyük misketin kafası mesela. Normalde olsa mantıksız derdim de şu anda mantıklı Söz yani. Söz konusu Ankara olduğu için mantıklı. Nasıl bağırırım ben siz bizi, beni bir düşünün o helikopterde o misket kafasını gördüğüm an. Senin her yaşayacak. misket görüşünde misket diye bağırman yüzünden de kaldırılmış olabilir o. Kıskançlar tarafından değil mi? Çünkü yani ben kıskanç, neşmeyle şey de doluyordum. Çocuğu olan insanlar korkuyor diye doluyoruz yani. <gülüyor> Canım ben arabanın içinde bağırıyordum. Ya, kimin? Arabanın içinde yani. bağırıyorsun da evrene gidiyor. Hiçbir ses biliyorsun kaybolmuyor. İşte evren diye diye böyle evren mevren diye yansıyor. diye. Ondan sonra birtakım projeler maalesef. Amerika'nın Massachusetts eyaletinde bir anne tam çocuğuna mamasını yedirecekken yukarıdan bir ses geliyor. misket diye. E öyle olunca ne oluyor? Çocuk ürküyor. Çocuk, çocuk ürküyor, şoka gidiyor. Çocuk yemiyor, beslenmiyor. Anne krizi geliyor. Yarınları gidiyor. etkili oluyor. Ya yani. O çocuğun yememesi tamamen genetik abi. Bazı çocuklar yatkın oluyor, bazı çocuklar güzel Yemeğe yiyor. O da doğru. Yemiyor. Yani benim misketle ne alakası var yani? Zaten Doğru, o çocuk yine yemiyor. Git bak o Massachusetts'taki çocuk yine yemiyor. Ben misket De ha? bakayım Massachusetts. Olmaz yani her şeyi de miskete bulmayın ya. İdeolojik düşünenlere kanmayın. Evet bunlar hep ideolojik sonuçta. Başka neler oluyor dünyamızda? Allah Ankara'mızda bunlar olurken ben dünyayla pek çok açıkçası çok ilgilenemedim. Oktay ilgilenebildiyse... Aşk olsun noktaya ediyorum. Yani biraz olsun ilgilendim. Diyorum. Altın fiyatları e, 48 saatte 200 dolar düşmüş. Dünyaca ünlü bir piyanistimize de 10 ay hapis vererek... Evet, gerçekten. 10 cezası. ...çok şık bir harekete daha imza attık. Hı hı. Yalnız orada bir eksiklik var. Yani ben onu anlamıyorum. Neden örgüt bulunamadı? Tamamen o bireysel. Bu bakılmamıştır bence. Yeterince bakılmamıştır bence. Yeterince bir ki... Yani normal... Ben şey tipi bir açıklamayı bugün gazetede... O piyanist olduğu değil terörist olduğu için hapiste yargılanıyor. Dense çok hoş olabilirdi. Yeni, yani gel. bence evdeki CD'lere bir daha değil, baksınlar. Bakayım. işte bilmem ne şeyine konçertosu değil. Geç. Belki onların içinde de belki örgüt dokümanı var. Bilemeyiz ki. Bilemeyiz yani. Yani biraz <gülüyor> Ali aceleye geldi. bence diyor. de biraz aceleye geldi. Ben 10 ay pek tatmin olduğumda diyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Bir 10 yıl olsaydı belki. Belki. Belki. Yani, Ancak kesmez çünkü şu noktada Sizin yani moralinizi şey bozacak bir e, şey oldu maalesef. E, o 10 ay hapis cezası 5 yıl tedbirli şeye döndü. Bir daha yaparsan diye. Yani 5, bir daha <gülüyor> konuşmayacaksan eğer seni hapse atmayacağız. Zaten. Twitter hesabını kapattırmışlar mı? Suspus olursan. Suspus olur. Yani 5 yıl boyunca tedbirli takip mi? Takip mesafesine uyması mı? Öyle bir şey. 88-89 dediğimiz. 88-89 dediğimiz. Ee, böyle bir şey var. Ee, dönüş var. Maalesef <gülüyor> sizi yani <gülüyor> keyfinizi kaçıracak bir şey daha ama yani böyle. Bu durum bu. Burada... Ülkem adına kaygı duydum demiş Fazıl Say. Orhan Pamuk yeni bir ayıp demiş. Ee, yeni bir demiş. ayıp ama yani İlk defa bir ayıp değil. Yine bir ayıp deseydi. Yeni bir ayıp değil de yine yeni, bir ayıp. Hakikaten bu şey şu anda Londra'da kitap fuarında kültür bakanımız orada bu tip şeylerle muhatap olmak zorunda bırakıyorlar bakanımızı. Yani orada şimdi Londra basını soracak siz piyanistinize böyle ceza verdiniz falan diye. Bir komplo gibi geliyor bana. Komple komplo hatta ya. Komple. Kompleye komple. de bir çok güzel yani söyledim. Çok ama onu, yani Londra kitap fuarına gitmiş bakana bu soru soruluyorsa... Potestiniyor diye cevap verilmesi lazım. Yani çok ağır cevap. Bakanımızı lazım. zor duruma düşürmek için. Kimin ne hakkına, evet. kimin ne şey haddine? Bundan önce biliyorsunuz, e, Alevilerle ilgili, cem ile ilgili daha doğrusu Hı -hı. pek çok açıklama yapıldı. Hı -hı. Onlarda ne kadar güzel geçirmişti olaylar. Doğru, Hiç, evet, Hiçbir, de. hiçbir e, ceza falan verilmedi. Yani cem evlerine, kültür evleri dendi mi? Dendi, Dendi. Ha, ha diye gülündü mü? Gülündü. gülündü. O sıra, ne kadar güzel geçilmişti o olaylar. Burada bir şey var. Burada, Burada işte bir şey var. Aceleye bir geldi. O kadar. Aceleye geldi. Bence i̇şte ben de öyle. Bence aceleye, de aceleye geldi. Aceleye karışık geldi. Karışık gibi konuşmalarımız biraz karışık gibi gelmiş olabilir. Ama hiç öyle değil. Çok net. Durum çok net. Ee, sonuçta Kültür Bakanımız Londra'da mı? Londra'da. <gülüyor> Kitap fuarı var mı? Var. Evet. Bitmiştir. Fazlı sayı onay hapis cezası verildi mi? Verildi. Evet. Tedbirli olarak beş yıl gözletim altında tutulmasına karar verildi mi? Verildi. Evet. Bitti gitti. Beş yıl içinde aynı suçu işlerse iki, ilk cezası... Bir daha da Twitter'a yazmayacak mı yani? Twitter'a yazlar herhalde Twitter'a yazmama diye bir şey yok sen önce bir yaz bakalım ondan sonra, sonra bak bakacağız diyeceğiz Bakacağız. ona göre bakarız biz demişler orada konserlerinin tanıtımı dışında en ufacık bir şey yazsın bak bakalım ben takipçisi herhangi oldum. bir fikri varsa lütfen kendisine saklasın demokrasi bu değil midir yani evet. herkesin fikrini açıklaması mı Zaten yoksa herkesin bir fikrini kendine saklamasıdır yani çünkü başkasının fikrinin, fikrinin başladığı, başladığı yerde yerlerde. senin Çünkü fikrin biter Ya aynı fikirde değilsen ya, ya aynı fikirde değilsen i̇şte Gördüğümüz böyle şeyler de oluyor yani. Birazcık düşünün ya birazcık ya Birazcık insanda bir basic instinct olsun ya Temel işkili yani <gülüyor> Ben her fikrimi açıklayacağım Hayır yok daha neler Ya eski Roma'da böyle bir şey yoktu arkadaş Sen <gülüyor> ne yapıyorsun ya o Koskoca imparatorlukta böyle bir fikir şeyi yok. Mesela falan. sormuşlar Ömer Çelik'e fazla sayı ile ilgili Kültür Bakanı Ömer Çelik'e fazla sayın mahkemeti sorulmuş. Bak zor durumu düşürdüler Koskoca Bakanı. Nihayetinde bir yargı kararıdır. O sebeple söyleyebileceğim fazla bir şey yok demiş mesela Kültür Bakanı ki. Yani benim bildiğim e, yargılama devam ederken yargı hakkında, dava hakkında konuşulmuyor değil mi? Yargıdan hı hı. sonra istediğin yorumu yapabilirsin sen bildiğim yargı kararıyla ya. ilgili. Ferah ferah. Bak Yolda yine bir... bir zor durum. Yine bir zor durum ama yani ne yapmış? Öyle açıklamış. Ne desin? Ne diyebilir Ne ki? diyebilir yani? Ne olabilir? Hiçbir şey diyemez. Bu arada tabii ki bütün suçluk bir kez daha fazla say. Yani öbür gün bir kültür bakanının bu soruyla Muhatab muhatap olun. olacağını düşünerek adımlarını atsaydı, bugün bugün Türkiye bunu yaşamazdı yapacağım fazla sadece evvleri ile ilgili konuşsaydı hiçbir şey olmadı fazla sayda Yani bu 5 sene içinde Twitter'a yazabilir Fahir Hı. demin sorduğum bakacağım. cevap olarak yani bakacağım değişik kadar. konularda yazabilir bakacağım onların takipçisi olacağım farov evet. Farov faro edeceğim onu veya an faro boyeceğiz artık. Yeni bir saate başlayacağız sevgili dinleyiciler. Uzun zamandır radyo OTTÜ'de sesini duymadığımız eski dostlarımızdan biri bizimle birlikte şu anda dışarıda kahvesini yudumluyor ve ilerleyen dakikalarda kahvesiyle beraber stüdyomuza girecek. aslında stüdyomuzda yasak ama uzun zamandır. Ama eski olmaz radyo, radyo eski radyo yani için. misafir olarak gelmiş. Kahve de söyleriz. Kebap da söyleriz. söyleriz. Her şeyi söyleriz. Dıya damlatır. Sileriz. Ne olacak yani iki damla yağdan bir şey olmaz. Önümüzdeki saate Yavuz Hakan Tok bizimle birlikte şu Ahmazi'nin radyo otluğu için Ahmazi olduğu bir e, zamanda eski şarkılardan, müzikten, biraz poptan bahsedeceğiz. ve de, de Soner Sarıkabadayı hakkında tarz, kendisine sorularım var. O da soralım. Yani abi. sorularımız hazır. O Fettah Can Sadece sorusu. eski Türk popunu biliyor. Yeni Türk popu da. Yeni Türk popu. Neden Soner Sarıkabadayı? Neden sakallı oldu onu soracağız. Neden diye soracağız ve kaç dolmuşu var onu da öğrenmeye çalışacağız. Soner Sarıkabadayı'nın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüzey'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9 10 geçiyor saatimiz yeni bir saatin başından hepinize günaydın bir kez daha. Bu arada geçen ay Ankara Life'da röportajım çıkmış diye hiç haber vermiyorsunuz. <gülüyor> Valla bizim de az önce haberimiz oldu. Yani sen orada bir laflar etmişsin yani. Enstrüman, menstrüman diye. Ben daha okumadım ne laflar ettiğimi. Bir de ettiğimi. şey falan demişsin, ee, ne demişsin, süreçlememişsin, ne demişsin. Açıldım Açılım demişsin, bir şey demişsin. Ondan böyle sürece zarar gelmesin diye biz sana söylemeyelim dedik. Neye ne güzel şeyler söylemiştim orada ya. Bir, yani, şimdi benim okumam mesela? lazım bir taraftan, misafirimiz de var stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hakan Bey, özlediniz mi Merhabalar, ee, özlemez miyim ya? Kaç sene geçmiş. Peki, nasıl gidiyor işler? E, i̇şleri iyi gidiyor. 2008'de bıraktım en son radyo Tüyü. E, o zamandan Değişmiş, bu zamana değişim. Özlemiş misin Hakan? İlk defa. E... 2008'den bu yana 5 yıl geçti. O kadar Hiç oldu mu ya? 2008 özlemiş... oldu. Oldu. oldu. ya. Vay <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama ben 2001'de başlamıştım. Siz buradaydınız. Fail yoktu. Gerçi askerdeydi o zaman. Kusura evet. bakma abi, biraz işim vardı o yüzden. Seni işten iki... getiremedim senin için. Seni 2013, siz hala buradasınız. Gidelim abi, şey yapma yani. <gülüyor> Bunu bir takdir cümlesi takdir olarak aldık. Aynen öyle. Hakan, o, onu kastedeceğiz <gülüyor> evet, zaten? Teşekkür ederiz. <gülüyor> Ağzımdan aldınız. Yayının başında çünkü nereye doğru gideceği belli olsun <gülüyor> konuşmaların. Hakan, e, arayımızda zaten Ahmazi yapıyordu ama Ahmazi de genel olarak nostaljik Türk popunu evet, ilgileniyordu. Şimdi biraz daha güncel popun da içindesin. Bir taraftan Ahmazi devam ediyor ama. Evet Ahmazi partilerle devam ediyor şu anda bir dönem İstanbul'da bir radyoda da program yaptım ee, ama şu anda radyo yapmıyorum ee, sadece başka projeler var. Radyo 2'den de e, yolların ayrılması zaten İstanbul'a taşınmamla oldu değil Aynen mi? Aynen öyle İstanbul'a taşınmamla oldu hatta e, bir biraz bir müddet oradan bant yollayarak devam ettim evet. ama baktım tatsız oluyor. Dedim Uzun mesafe ilişki zor yürüyor zaten onu biliyoruz çevremizden de. Ama radyo öttü başka bir şey tabii yani hem e, herkes için öyle hem dinleyenler için öyle hem içinde yaşayanlar için öyle e, içinde çalışanlar için öyle benim için de öyleydi bugün de sabah e, İstanbul'dan ayağımın tozuyla tam kelimenin tam anlamıyla öyle hatta çamuruyla geldim çok yağmurluydu İstanbul'da e, baya bir duygulandım gelince. Evet. Gerçi kapıda kalmış olman da seni duygulandırmış olabilir. Sinir, sinirden <gülüyor> duygulanmış. Yani daha doğrusu duygulandı ve sinirlendi anlamında. Evet sizin yayına e, kaçta başlayacağınızı hiç kimse bilmiyor. E, eskiden beri böyleydi. Bu, Taksi ama ben... durağındakiler biliyor onlara soruyor. <gülüyor> Heyecanımızı biz de hiç kaybetmiyoruz bu sayede. Evet. E, hoş geldin Ankara'ya. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, aile ziyareti için mi geldiniz Ankara'ya yoksa? <gülüyor> Efendim şöyle söyleyeyim 2002 ve 2008 yılları arasında biz Ahmazi partileri yapıyorduk radyo programıyla eş olarak ayda bir defa o Ahmazi partilerinin büyük bir yeri vardı Ankara'da. Ve yıllar sonra tekrar bu gece bir Ahmazi Partisi yapacağız. Ve bundan sonra sürekli yapacağız. Çünkü e, Ankara'da 45'lik bar açıldı. Yani artık eski şarkıları dinleyebileceğiniz ve her gece e, gidip dinleyebileceğiniz ve o şarkılarla eğlenebileceğiniz bir yer var. Eski Türkçe şarkılardan bahsediyorum e, bilmeyenler için. E, ve biz de yıllar sonra ilk defa Ahmazi Partisi yapacağız bu gece 45'lik barda. Şahane. Kaçta başlayacak? Parti? E, saat 9'dan itibaren çalmaya başlayacağım. 45'lik barın yerini de söyleyeyim. Yeni açıldı çünkü Hı -hı. belki bilmeyenler vardır. Geçtiğimiz hafta açtık. Ee, Çevre Sokak ya da Üsküp Caddesi Hı -hı. yeni adıyla Çevre Sokak'ta. Ee, birazdan e, rezervasyon numarasını da verebilirim. Tamam. Şu anda veremiyorum. Paralara da ben adresi vereceğim. Oraya da yatırabilirler. <gülüyor> Ya biz şimdi Ahmazi Partisi'nden konuşuruz zaten ee, daha önceden seni tanıyan dinleyicilerimiz de partilere katılmış olan dinleyicilerimiz de zaten biliyorlardır Ahmazi Partisi'ni ama bizim biraz e, senin Ankara'ya gelmiş olman e, Türkçe pop müzik hakkında konuşacağımız için heyecanlandırdı biraz Eurovision konuşmak istiyoruz seninle çünkü evet. bu sene Eurovision konusunda tarafsızız değil evet, mi? Evet. Türkiye olarak. Oldu. Aynen öyle oldu. Ben e, öğrendiğim kadarıyla bundan sonra da tarafsız kalmaya devam edeceğiz. Genelde. Öyle mi? Öyle. öyle. Bu seneler sonra gireceğiz falan gibi bir durum. Ee, bir sene ara verdik şöyle bir yok, şey kafamızı öyle, dinleyelim. Yok öyle değil. Nadas'a bıraktık falan gibi böyle. Öyle değil gibi. Bunu da ilk defa burada açıklıyorum. Hadi sizin programınızı. Hadi. Hadi, Hadi ya. <gülüyor> öyle bir duyum aldım sadece. Biz, Bizim yüzümüzden oldu herhalde. Evet bu abi, ya. Çünkü çok biz, yaklaşık çok. Baske yaptık biz. 3 çok... ay falan konuşuyoruz biz her sene Eurovizyonu. Yani bir e, işte elemelerden sonra daha doğrusu eleme yok da sanatçı seçildikten sonra bir bir buçuk ay falan konuşuyorduk. Yarışmadan önce bir ay konuşuyorduk. Bir de yarışmadan sonra bir 15-20 gün. Yılda 3 ay konuştuğumuz için bence vizyondan çekildi Türkiye gibi geliyor bana. Ne? Gerçek yüzü? Öyle değil herhalde. Eee Biraz şey de var herhalde böyle bir sürü baskılar oluyormuş Hı. işte çeşitli kademelerde çeşitli sanatçıların ben gideyim ben gideyim baskıları oluyormuş. Ha, öyle mi? En sonunda kimse gitmesin denmiş gibi de bir şey de var, bir dedikodu da var. Hak geçmesin e, diye. E, hak geçmesin vallahi. Çünkü önün, öbürünü şişer. Şişer, canı çeker, şişer. Yani ben en son mesela Doğru karar revizyonda e, hatırladığım kadarıyla Rimiri Miley'de verildi. Ondan sonra hep böyle bir hatır gönül ilişkisiyle yürütüldü. Eski tarz erivizyon şarkısı bir tek Rimi Rimi, Ley'di. Rimi, Rimi Ley'di, evet maalesef. Ondan beri ağzımızın tadı maalesef hiçbir türlü yerine Peki gelmedi. Peki şeye dönme ihtimali yok mu? Tekrar Türkiye elemeleriyle il, illere bağlanıp puan alma sistemine dönme <gülüyor> durumu yok mu? Bununla ilgili bir toplantı yapıldı TRT'de geçtiğimiz Hani şey aylarda. gibi KPSS gibi yani KPSS'ye de giriyor mesela Aha. bilgisayar seçiyorum diye böyle bir şey var ya o mesela Üz, küsen sanatçılara da öyle derse ve bir kişi seçilse işte öyle bir toplantı yapıldı. Herkes de aşağı yukarı bu fikri beyan etti. Böyle yapalım. Yüz küsur kişi vardı o gün işte toplantıda. Herkes teker teker çıktı konuştu. Herkes bunu söyledi. Ee, Bizden bu to... bahsettiler mi? <gülüyor> bu toplantının sonucunda da katılmamaya karar verdiler. O da enteresan oldu tabii. Ka yine... Katılmış mıydın o toplantıya? Katılmıştım. Yine bir kişi seçilecek ama Eurovision'a katılmayacak. katılmayacak. <gülüyor> öyle mi? Ben anlamadım. Yüz kişi aynı şeyi söyleyip nasıl sonuç öyle oldu? Ya Eurovizyon çok önemli bir şey değil aslında bunu hepimiz de biliyoruz ama e, dünyanın en büyük televizyon şovu bir kere e, güzel bir eğlencesi vardı keyfi vardı Tabi canım işte zaten e, o İzleyin demişler işte yani Eurovizyon'a illa orada katılacaksın diye bir şey yok izleyin biz hani Eurovizyon'a katılmıyoruz ama gene izleteceğiz sizi ya, izle, İzleyebileceğiz değil mi? E, ondan da şüpheliyim sanırım <Gülüyor> ya Ama Hakan sen de tokat gibi bir sağa vuruyorsun bir sol vuruyorsun hemen ya Vallahi ben de çok üzgünüm. Peki bir şey diyeceğim, Ebu'dan şey gelmedi mi? Niye katılmıyorsunuz siz ya falan diye böyle bir bir hatamız mı oldu? Soru gelmedi artık. mi? O soruda cevap yani, olarak ne verdik biz? Cevap olarak işte e, oylama sisteminin adil olmadığı konusunda bir e, şey e, ileri sürdük. Evet öyle bir şey okumuştuk e, biz de. Gel gör ki bu oylama sistemi. Ne biz birincilik de kazandık, ikincilik de kazandık, dördüncülük de kazandık. Yani bu yeni bir şey değil. Bir olacağımız yerine yani. dört olmamız 4 olduğumuz yerine bir olmamız lazım mı dediler. E şimdilerde işte akıl başa geldi herhalde, böyle bir karar verdiler. Peki o zaman şimdi bir şarkı dinleyelim Ahmazi'de çalan şarkılardan bir tanesi Hakan bize özel şarkılar da getiriyor. Onlardan bir tanesiyle başlayalım hemen. Sohbetimize sonra devam edelim Adına da derler seks <gülüyor> Kimin şarkısı? Ee, kimin şarkısı Hatırlamıyorum desem Adına <gülüyor> da derler seks mi şarkı? Evet, evet. Yani Yıl bir... kaç? Bir hanım sanatçımız söylüyor. Ne kadar güzel. Bir, bir dönem bu o, o seks filmlerinin moda olduğu dönemde bir de bu tarz plaklar yapılıyordu. Hmm. Bu e, içlerinde hani e, yayınlanabilecek nitelikte olduğu için bunu seçtim. Yoksa çok daha e, edepsiz plaklar da var. Hadi ya onları da gitseydik. <gülüyor> alabilir miyiz? Sana yani? baksaydık ya. En azından kartonlarını... <gülüyor> Meksika konunca illa saksafosto ile başlaması gerektiğini düşünürüz. Ama hayır. Japon ne kollar açılır, göğüsler yanar açılır, herkesin gözü açılır adına da derlersek. Adına da derlersek. Japon ne kollar açılır, göğüsler yanar açılır, herkesin gözü açılır adına da derlersek. Adına da derlersek. Sek sek, sek. Hocam, Japonya'da ben kaldım en son. Bu e, doğru bilgiyi de vereyim ben. E, nüfus planlaması kapsamında moda, üretilmiş şarkılardan bir tanesi. Yaşasın der en son moda adına da derlersek. <gülüyor> adına da derlersek. Kağıttan elbise moda, mini etek giymiş o da yaşasın der en son moda adına da derlersek. Adına da derlersek. Tik tik tiks Modern Türkiye'de insanlar eşlerinden uzaklaştılar <gülüyor> ve demokrasinin tam oturmadığı dönemler bu dönemler. <gülüyor> tek tamam. bombası olmuş meğer herkesin dilinde gezer sosyete böyleymiş meğer adına da derlersek adına da derlersek tek bombası olmuş meğer herkesin dilinde gezer sosyete böyleymiş meğer adına da derlersek Adına da derler seks. seks, seks. Sek. Burada neyin adına da seks deniyor? Bir takım Şarklı. hareketler var galiba burada. Orada ben dansla alakalı tanrım. Neyin ama? Ne? İşte bunun adına diyor. Bak diyorum. ne diyor atıyor. Aç bak. bak. Şarkı başka bir boyut alıyor. bomba gibi. Kolları da az bak gören gözler şaşı olur amanın kadına bak adına da derlersek <gülüyor> gel geldi de tekrar şarkı <gülüyor> bildiğiniz boyuta döndü şarkı Çarkın <gülüyor> biraz daha devam etme ihtimali var ben şöyle bir <gülüyor> CD player'a Ya bakayım. ben o bir bir kuplet <gülüyor> Allah'ıma güzel şeymiş gözlerimiz yaptığı bayram dayan kesene am dayan kesene am Sef bombası neymiş Allah'ım ay dayan güzel kesene. şeymiş gözlerimiz yaptı bayram dayan kesenam adını da derlersek anlamadım ben de Ben de anlamadım ya Bence kadın da anlamıyor hemen tekrar dönüyor nakarata <gülüyor> Ne diyorum ben ya ha seks diyordum diye oradan dönüyor şarkı Yeterli e, ölçüde hiç bu kadar yerine oturmamışlar herhalde <gülüyor> Daha ön sevişme bölümüm acaba <gülüyor> Şarkımın. Bu akşam herhalde gecenin ilerleyen dakikalarında partide. <gülüyor> Tabii 12'den sonra. Ee, ne dersiniz yavaş yavaş diyerek. <gülüyor> Güzel şarkılar da var ilerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz. Ve konuşmamız gereken önemli konular da var. Sonar Sarı Kabbalayı ile ilgili. Ama önce bir reklamları dinleyelim. Ya, ne Hep oluyor? Hepten şey yapıyorsun bak. Modern Sabahlar. Modern sabahlar. Radyo TÜSİS Morning Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler bu sabah kalabalık stüdyomuzda Hakan Tok bizimle birlikte uzun yıllardan sonra eski Ahmazi programlarının yapıcısı sunucusu tekrar ziyaret etti bizi stüdyomuzda bu akşam Ankara 45'lik barda DJ'lik yapacak hem onun e, duyurusunu yapacağız size hem de biraz pop müzikten bahsedeceğiz bu arada Evren de bizimle birlikte Sporaltı Ankara dergisi için fotoğraflarımızı çekecek e, Hakan evet. şimdi biraz pop'tan bahsedelim. Evet, evet. Bahsedelim. Sen e, yani nostaljik pop müziğini bir tarafa bırakmadın evet. elbette ama e, güncel müzikle de ilgileniyorsun. Milliyet sanatta yazıyorsun. Internet evet aşağı yukarı, yukarı yazıyorsun. bir seneden fazla bir zamandır milliyet sanatta da yazıyorum. Benim Böyle... de Ankara Life'ta geçen ay röportajım çıktı. <gülüyor> Okudum Onları. az önce yayına girmedin. Aramızda bir... okuyan tek sensin. <gülüyor> Bizim bir röportajımız bir yerde yok. Maalesef ama biz gelecek sayılarda da bizi yapacaklar çok <gülüyor> evet. Çünkü bizim o gün gross market alışverişimiz olduğundan ötürü o gün yapamamışlar. Yapamadı doğru. Bence o güne denk gelmesi röportajın da tamamen ideolojik. Çok Neyse. manidar. Vallahi fay, resmen combo açıklama yaptın yani. Yani. Şimdi Hakan ne oldu müzik dünyasında? İyiye mi gidiyor işler? Karıştı mı? Daha doğrusu iyiye gidiyordan ziyade nereye gidiyor? Bence kalite olarak iyiye gidiyor ee, ama e, sayısal olarak kötüye gidiyor. Yani satış yok ama iyi şeyler yapılıyor. Satış yok bir taraftan da çok fazla hiç duymadığımız isimler gruplar piyasaya çıkıyorlar. Çok meraklısı ancak takip edebiliyordur gibi geliyor bana ya o kadar çok isimden bahsediliyor evet, ki. Evet aynen ben takip edemiyorum. <gülüyor> ben bile takip edemiyorum. Sen yani şimdi arada. biraz da işin geriye takip etmek zorundasın. Sana her hafta albümler yığılıyordur. Ee, geliyor. Ya şuna bağlıyorum biraz da. E, eskiden firmalar yapıyordu albümleri. Paraları firmalar veriyordu. Dolayısıyla da seçerek yani her şarkıcıya, her gruba yatırım yapmıyordu firmalar. Dolayısıyla firmalarla anlaşabilenler albüm yapıyordu. Ama şimdi herkes cebinden yaptığı için herkes bir şekilde bir şey yapıyor. Ama iyi ama kötü. E Firmalarda onu alıp sadece basıyorlar. Onlar için bir ekstra maliyet olmuyor. Dolayısıyla da demo kayıt bile olsa artık albüm haline dönüşebiliyor. Bundan dolayı da bir çokluk var ortada. E bir de internetten zaten ulaştırma şansı var insanların şarkılarını. E böyle olunca sayı çok arttı. Bunların içinde çok iyi işler de var. Yani daha önce hiç firmaların şans vermediği işte rock ve alternatif tarzda bir sürü güzel albüm de çıkıyor. Mesela ne? Senin yani son dönemde evet. iyi örnek diye çok iyi müzik yapıyorlar ve önleri de açık. Devam edecekler ya da edecek dediğin. Var mı böyle bir iki isim. Şimdi pat diye sorunca hangisini söyleyebilirim? Hepsi ee... çocukları gibi. Yani, bir sürü evet. var. yani mesela biz... biz... Beş parmağın <gülüyor> beşi bir mi? Et ayrılır mı? Şimdi... Mesela Britpop'a yakın biz diye bir grup var ben onları beğeniyorum. İşte daha Anadolu popa yakın başı bozuk diye bir grup var onları beğeniyorum. Hmm. Ee, şey kreşi beğeniyorum. Ee, onlar çok fazla ikinci albümlerini duyuramadılar ama iyi bir grup. Ee, yani ilk Bu gruplar mesela var. nerede kendini gösterme imkanı buluyorlar? Yani konserlerde mi yer alıyorlar böyle işte? Barlarda, aslında hiçbir demokratik... yerde göstermiyor. <gülüyor> şansı bulamıyorlar. <gülüyor> hani tamam biz çok özellikle bizim TRT e, yayın dönemimiz bittikten sonra Türkçe müzikle biraz daha mesafemiz arttı değil mi? Evet, yani öyle öyle bir İşimi durum var ama öyle... bu grupları hiç duymadık. Yani Gazete gözetelerde... Eskiden hani 80'li yıllarda falan TRT denetimiz diye bir şey vardı. İşte bir takım müzikal kriterleri vardı TRT denetiminin ve o bunları aşamayanlar yayınlanamazdı. Ama şimdi e, müzik klip yayınlayan kanalların denetimleri var. Hı. Ama bunların kriterlerinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani klibinizi gönderiyorsunuz beğenmezlerse yayınlamıyorlar ve size niye yayınlamadıklarını söylemiyorlar. E, özellikle de işte rock ve alternatif tarzı e, ana akım müzik kanallarında e, şey bulamıyor. İşler biraz daha zor. Zor yani adlarını duyurmaları Hı. çok zor ancak işte sosyal medyayı kullanıyorlar. E, konserler o kadar çok ki o tanıtım konserleri falan İstanbul'da e, ve Ankara'da da oluyor. E, hemen hemen her gece bir yerde birileri şarkı söylüyor. Dolayısıyla onların da çalıştıkları mekanları doldurmaları çok zor. Daha ziyade tanıtım amaçlı yapıyorlar zaten. Para kazandıklarını düşünmüyorum. Hı -hı. Öyle bir durum var. Ama isteyen istediği müziği yapabiliyor. Bu da güzel tarafı için. Işte. Bu ana akım pop'taki gelişat nasıl? E, kötü. <gülüyor> Orada yani şimdi e, bahsettiğimiz popüler müzik kanalları... ...yıldız diye kabul ettiğimiz isimleri... ...daha çok döndüren kanallar... E, tabii. ...oradaki isimler de değişti... ...daha önce duymadığımız... ...başka başka isimler var... ...ve alıp götürüyorlar o kanalları... ...eskiden çok farkı yok aslında... Ya o anlamda çok fark yok çünkü büyük firmalar yine e, o isimler üzerinden oynamaya devam ediyorlar ama şöyle bir bakarsak aslında Türkiye'deki şu anda popüler müzikteki star diye e, işte adı geçen insanların hepsi 40 yaşın üstüne çıkmış insanlar veya 40 yaşlarında doğanlar. Yeni gelenlerde 30'ların var. <gülüyor> Dün Sinan Akçıl'la Justin <gülüyor> Bieber'ın karşılaştırması vardı bir gazetede. Yani çok genç gelen var mı? Gençler var ama çok desteklenmedikleri için çok fazla duyuramıyorlar. Bir de gerçekten iyi, yani Türkçe popta iyi iş çıkmıyor. Hmm. Yani gene e, belirli isimler, belirli paralar vererek, belirli bestecilerden şarkılar alak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte Sertap mesela el yüzü düzgün bir albüm yapmış yeni çıktı. Bugün yolda gelirken onu dinledim ama tabii e, iyi bestecilerden e, büyük paralar akıtarak yaptı. Ye, yeniler daha ziyade kendi besteleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çok kalıcı olmuyor tabi kalıcı olmuyor. Soner Sarıkabadayı hakkında ne diyorsun? Ben şimdi <gülüyor> e, mesela zaten beni biliyorsun hani e, dün yayında da söyledim. Popüler müzikte çok şey aramıyorum. Ne derler kalite falan filan diye. Ne olduğunu bildiğim için işte bizi iki ay eğlendirsin. Ondan sonra üçüncü ay eğlendirirse Ne güzel. E, Unutup zaten. gidiyorsak e, yerine yenisi geliyordur falan diye düşünürken e, böyle eğlenceli şarkılar dinlerken bir şarkı benim o kadar çok kulağıma çalınmaya başladı ki artık. Özellikle aşağıda evin altından markette her seferinde her alışverişimde özellikle aha geliyor gene diye mi <gülüyor> başlatıyorlar <gülüyor> diye bir, bir kuple bir, bir kuple yapsın sen şu en güzel yaptığı e, taktiklerden bir tanesi. <gülüyor> hani yürüsün arada bir bile beni aramadın. Sesimi duyunca demek çıkaramadın diye bir şarkı var. Evet, var. İnsan sevmez mi olduğunu da dün Twitter'dan bir dinleyicimiz, <gülüyor> yarın bunu YouTube'dan ezberle tamamını söyle diye gönderdi sanki şeymiş gibi. Sen... Ya gibi. <gülüyor> ya o bence şey ya sen niye onu kötü anladın bilmiyorum Vallahi yani. güzel çünkü. E, güzel iyi mi söylüyorum. E, tabii güzel söylüyorsun. Güzel Hatta bir, ben ağzımıza bir parmak balça almış gibi oluyorsun. Halbuki e, o biz kaşık kaşık yiyoruz. sana bir küçük sahne ayarlayalım bence. Soner Gö Sarı da kabadayından şarkılar. şarkılarıyla. Şarkılar diye. Tribut Ha. Soner Sarıkabada'yı mesela besteci miydi Türk Pop'unda? Ee, aslında o ilk bir albüm yapmıştı 2000 yılında. Kir ve Pas. Ee, yok, yok o pas, zaman değil. Pas ve Küs mü? Ne Nasıl? Yok. Kan ve Gül, Gül ve Tiken miydi? Yok, yok. o değildi. Adını da hatırlamıyorum albümünün. 2000 ama. yılında mı? Tabii tabii 2000 yılında. O zaman, şey... o zaman saçları da vardı hatta. O yüzden pek... Yani, albüm kendisi yazdı. Ondan önce yani. Ondan önce tabii. O albüm çok tutmadı. Ee, pek o da ses getirmedi ondan sonra besteleriyle işte Murat Boz'a e, falan verdiği şarkılarla e, besteci olarak isim yaptı hala da devam ediyor şimdi Sertab'ın yeni albümünde de bir şarkı var, var ama dinler dinlemez zaten ha bu soner bestesi diyorsunuz, diyorsunuz. Çünkü o, onun bir aynı örgüsü var dokusu var hep aynı şekilde gidiyor Evet, yani şarkı zaten artık senin de Ege Soner Sarıkabadayı değil Soner deme vaktin geldi. Yani evet sevgili yani. Soner de diyebilirim ben. Çünkü sonuçta ortak çalışıyoruz. Soner'in bir şarkısı falan filan. Soner'in bir bestesi diye şey yapabilirsin, söyleyebilirsin. O noktaya geldin biz evet. diyemiyoruz. Her sene bir Hakan da sistemin içine girdiği için öyle şey yapabiliyor. Ama Oktay'la ben bak şu anda çok dışarıda kaldık yani. Dışarıdayız biz. Sen Ay. beste de verdin. Verdim birkaç tane, evet. Kim, ya Hakal, söylemiş şöyle son? <gülüyor> Verdik ya, işte bizim de 3-5 bir şey. Candılar Çetin miydi? Yok, Yok şey... E, Yeşim Salkım var, Sibel Can var, e, Cenk Eren var, Nil Burak var. İşte birkaç tane de daha böyle ilk albüm yapmış, adı çok duyulmamış isimler var. Yani Nasıl 800, o? 8-9 tane şarkı verdim. Yani Türk popunda böyle bir e, sanatçıyı yaşatacak bir şey var mı, dönüş var mı yoksa... Ha, e, şöyle, yani telif... Geliyor tabii sürekli olarak geliyor. Eğer çok besteniz varsa ve çok satan albümlere şarkı verdiyseniz sürekli bir telif alıyorsunuz. Güzel bir şey var. Yani ben 4-5 yıl oldu son şarkımı yayınlanana ama hala zaman zaman para yatıyor hesabıma. Nereden o, yatıyor para? O... <gülüyor> nereden yatıyor hakikaten ya orada karşılığında ne yazıyor yani nereden kim yatırdı diye. Şimdi çok teknik olacak da iki şey var yöntem var telif mekanik ve temsili diye mekanik CD bandrol üzerinden bir yüzde alıyorsunuz. Hı hı. Mesela albüm singlesa iki şarkı varsa yüzde ellisi sizin oluyor yani şey olarak işte besteci Best sözcüsü ve şarkıcıya dağıtılıyor ve aranjöre dağıtılıyor ama on şarkı varsa daha az pay düşüyor hı hı. gibi. Bir de şey var temsili telif var o da televizyon ve radyolarda yayınlandığını e, topluyorlar e, Mesam veya MSG denilen meslek birlikleri Ondan sonra yıl içerisinde ne kadar yayınlandıysa Ona göre size bir para döndürüyorlar şey mi oluyor sen... internetten dinlenmelerden Ve şeylerden Senin şarkın Orada çıkınca... Mesam mı MSG mi şey yapıyor tak yapıyorlar. Yapıyorlar. Evet. Böyle şarkın çıkınca Televizyonda gelsin paralar diye bir His oluşuyor mu insanın Yoksa sadece <gülüyor> gurur mu var Yani tabi e, Eğlenceli bir şey oluyor güzel bir şey oluyor e, Her şeyden önce e, Para da geliyor tabi o da güzel ama hani dediğim gibi mesela televizyonda yayınlanıyor bir sene sonra dönüyor sana parası falan. Onu çok anlamıyorsun yani. Nereden Tahsilatlı ne? sıkıntınız Türk Pop'un emri tahsilat <gülüyor> tüm sorunu tüm var. Sorun. Şu kadar çalınmıştı bu kadar yapmış falan diye bir durumda yok ya, yani. Yok öyle ya, bir onlar şey. Onlar kafadan hesaplanan bir Zaten şey. Zaten toplu halde bir anlaşma yapılıyor. Hı. Yani tek tek e, onun hesabını çıkarmıyorlar. Yüzdeye bölerek dağıtıyorlar. Ne kadar ne zaman öğrendik baş... Hakan'ın bu durumda. <gülüyor> Ne zaman dönmeye başladı bu telif? E, yani bu 90'lı yıllardan sonra ciddi olarak yani 2000'lerde falan oturdu. Radyoların yani. 2000'lerin başında e, anlaşmalar yaptığını biz bu taraftan biliyoruz ama sanatçı tabii, tabii, tarafından tabii, nasıl tabii, oluyor? Tabii. O, konuya çok yani eğer değil. bu 70-80'lerde olsaydı şu anda e, o yılların bütün sanatçıları herhalde evlerinde e, veya villalarında oturuyor olurlar. Herhalde yaşıyorlar. Çünkü evet. Buradan da iyi fena gelmiyor anladığım kadarıyla. 1 milyon 2 milyon sattığı dönemlerde herhalde çok büyük paralar kazanırmış ama o zamanlar bu işler evet. e, rayına oturmamıştı daha. Peki şimdi biraz senin getirdiğin şarkılardan dinleyelim yine. Burada Haydi diye bir şarkı var ama evet. bildiğimiz Haydi değil Haydi. Evet o gibicesini. o Haydi bu Dağlar közü Haydi. <gülüyor> evet aynen öyle. Peter'in Haydi'si. Evet, evet. Clara'nın ailesi. Hadi bakalım. Bir ineyelim. isim daha ver Oktay. O dedenin ismini bilmiyorum Safari. Dede, dedenin adı dede. neydi? Dede Rotenmeier vardı. Bayan Rotenmeier. Ro Tabii o tamam da dedenin adı neydi? Dede dedeyin adı Alpin mi? Öyle bir şey. Alp dede galiba o. Ben hatırlıyorum Haiden bir böyle. Dedeye sahip çıktı. O bu komşumuzun. <gülüyor> Komşu zorlayan <oluyor. diyorum, gülüyor> demişti en son evet. <gülüyor> Peter bu. Şu şarkılara rağmen bugün bir Türk popumuzun olması da hakikaten gurur verici <gülüyor> bir şey. küçük, o dedesiyle Bu kadar psikopat bir şarkıyı ben daha önce ne duydum ne işittim. Niye abi, biraz fırsat ver ya hemen şey dur. Bak Niye canım hep böyle Rum şarkılarına Efendim böyle eski Anadolu şarkılarına mı söz yazılacak Ne kadar güzel Biraz da İsviçre halk türkülerine <gülüyor> Türkçe söz ver, ver. Yani. Ha Pardon İspanyolca şarkıyı Türkçe sözle söyleyince Çok güzeldi Diye söyleyen adam Lütfen Ah oh, mazi Bir çoban Arkadaşıyla o Kuzuları Patyalar toplanmış Anladınız şimdi Sekiz gücüksü Hepiniz hatırladınız. Heydi benim adım diye bu CD'de bir şarkı daha var. Benim adım Güngör Bayrak diye. Hemen o zaman bunun arkasına mutlaka <gülüyor> arkasına gider, gider. onu dinlememiz lazım. Dinleyelim mi? Yani bir de programın sonuna sakladığım Hay konuş şarkısı da var. Evet, o üçümüz abi. mü? Üçümüz. üçümüz. <gülüyor> Üç kişiyiz. Onu kapanışı şöyle yapalım kapanışı şöyle yapalım da o Güngör Bayrak'tan, bayraktan bir şey dinleyelim ya da Hakan senin şunu dinleyelim dediğin bir ya yani ben Setup Parman'ı da dinlemek isterim. Hani, e, Hangisini? Radyo. Kaysera Sera. Kaysera o zaman Setup Parman'ı dinleyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaysera <gülüyor> Kaysera. O bir klasik çünkü. İngilizce. Kaç yıl bu şarkı sırasında? Bu, şey, bu bir televizyon programında, programında. canlı söylenmiş. Ha, canlı sadece. söylüyor. Plak olmadı. Bu bir challenge'dı. O programda söyler misin söyleyemezsiniz. Şöyle bir düşündü Setup Parman. Ne kaybederim ki diyerek bu şarkıyı müzik dünyasını armağan etti. Çok da değer verilmedi yıllar sonra modern sabahlarda. İngilizceye yeni bir boyut getirdi. <gülüyor> Elçilikten kaynıyor şu anda. Will I be said to me. Whatever <gülüyor> will be will be. <gülüyor> tane tane okuyor. Ne kadar güzel okudun. <gülüyor> bir adet bir sayfa <gülüyor> parmağın zaten. Çok güzel okur. <gülüyor> Bu müzik dünyasında bir <gülüyor> şey var yani. Boşluk affetmiyor. Keser Keser şarkısı yıllardır orada duruyordu. Mustafa Keser kapmayınca Sevda Parman üstüne atladı hakikaten de değerlendirdi bu şarkıyı. Şimdi reklama gireceğiz. Reklamda önce benim adım Güngör Bayrak'ta neyi anlatıyor? Bizde böyle bir dert var galiba. İşte benim zeki müren diye de bir şarkı var. Evet evet var. Güngör Bayran böyle. O, o da kendini anlatıyor. Şey falan diyor. İşte azıcık soyundum diye beni cömert sanıyorlar diyor. E... <gülüyor> Artık ki meşgulüz param yok. Mu? <gülüyor> Güngör Bayrak mı? Evet. Bu arada yeterli diye tweetler geliyor. Yeterli <gülüyor> Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Dostane uyarılarından dolayı e, yeterli diyoruz. Biz de yeterli diyoruz da işte anca CD'yi döndürdük. Durması zaman aldı. O zaman bir kimlik... Güngör Bayrak. Kimlik e, ifadesi olan şarkıyla devam edelim. Benim adım Güngör Bayrak. Biraz öyle. Bu, bu akşamki setinde var mı mesela bu 45'likte? E, duruma göre, e, o hangi coşkuya Ortama göre... <gülüyor> Bunun introsu bayağı uzun o sırada ben söyleyeyim tekrar. Tabii. Ee, bu akşam 45'lik var saat 9'dan itibaren Ahmazi şarkıları çalıyoruz. Ee, 45'lik var Çevre Sokak'ta e, yeni adıyla Üsküp Caddesi'nde. Efendim rezervasyon numarası da 533 138 39 45. 533 138 39 45. Onlar da telefonu bağlatmamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, burada altını da çizmek lazım. Gece boyunca çalınacak şarkılar abire böyle dinleyip gülünecek şarkılar değil. Yok tabii ki. İnsanın ritmiyle var. müziğiyle coşacağı şarkılar. Bal gibiyim, taze fidan, dal gibiyim Koklanmaya hiç gelemem, dikenli bir gül gibiyim Çok tatlıyım, bal gibiyim, taze fidan, dal gibiyim Koklanmaya hiç gelemem, dikenli bir gül gibiyim Benim adım Güngör Bayrak, kalbim deniz için bak, Bütün gün böyle dolanmak zorunda kalacağım, benim adım Güngör Bayrak diye ya yine Güngör Bayrak <gülüyor> Burada Güngör Bayrak bir metafor olarak kullanılmış. Şair burada kendine sözleniyor. Herkes içindeki Güngör Bayrağı ortaya beraber söyleyebilir bu şarkıyı. O zaman azıcık reklamları dinleyelim. Reklamlar sırasında şarkının sözlerini ezber etmeye çalışıyoruz hep birlikte. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo burası Modern Sabahlar devam ediyor. Programımızın son dakikaları. Yavuz Hakan Tok bizim so bugün stüdyomuzda konumuzda uzun yıllar sonra Radyo Otu'ya uğramış olduk. Kahvimizi içtik, sohbetimiz ettik. Müzik hakkında, dedikodular hakkında. Ee, ve final şarkımıza geldik ama finalden önce Yavuz Hakan Toku ve arşivini yani hiçbir yerde bulamayacağınız şarkıları bu akşam 45'likte dinleme şansınız olduğunu e, bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Evet 45'lik var da bu gece Ahmazi Partisi var. Yıllar sonra Ankara'da ilk defa Ahmazi Partisi yapacağız. Saat 9'dan itibaren orada. Saat itibaren oradayız. Peki veda şarkımıza geldik. Hayko'nun Üç Kişiyiz adlı şarkısı. Bu şarkıda neyin anlatıldığı konusunda benim bazı fikirlerim var, yayınımız... Hepimizin var. Hepimiz. Yani evet. şüphesiz ki biz de ilk dinlediğimiz zaman i̇lk. E, o, o şeyler kafamızda canlandı ve gözler konuştu. Bize çok oturduğu için biz zamanlı TRT'deki programımızda bunun için bir VTR de çekmiştik. Evet. E, yani hem çok güzel anıları var şarkının hem de o VTR yüzünden garip anıları da var... E, Belki o gün orada geçen insanlarda da, da e, hala kafalarının yerinde bir soru işareti vardı. Bu evet. adam niye kulu Park'ın önünde üç adam oynuyor? O kulu Park'ın önünde miydi? Yoksa e, Ankara İstanbul otobanında? Ankara İstanbul otobanında. Evet. O Cem'in yaptığı, o bizim eğlenceli şeyimiz. Bir tane de kulu Park'ın orada ha, göbek evet. atarak çektiğimiz vardı. Evet, bunlar hep yaşandı Hakan. Yani Türk Pop'una ne kadar katkımız olmuştur bilemem. Ama, Ama e, kendimize ve çevremize aşırı zarar verdiğimiz aşikardı. E, bir kez daha o zaman... Evet. E, 3.54 uzunluğunda. Onda. Orta. E, orta tempoda bir e, <gülüyor> klip. <gülüyor> Benim anladığım kadarıyla. E, %100 izlenme şeyi. Yarın sabah yeniden modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hayko ile sizlere bugün. Üç kişiyiz radyo Today'a.